Radyo Tiyatrosu. Herkes gibi yaşamak Yazan Feyzan Şekercioğlu Yöneten Erdoğan Gemicioğlu Efektör Korkmaz Çakar Oynayanlar Haluk Adnan Biricik Canen Seray Düşen Kalkar Doktor, Nüvit Özdoğru. Birinci Anne, Ani İpekkaya. Baba, Kemal Bekir. Görevli, Ertuğrul İlgin. İkinci Anne, Bilkay Tekben. ...ben bir türlü seni göremedim. Merhaba Haluk. Merhaba canım. Nerede kaldın? <gülüyor> Arkadaşlardan rahat yok ki. Sınavlar yaklaştı ya. Etekleri tutuştu. Hiçbirinde not yok. Benimkilerden fotokopi çektirmek istediler. Tabii fotokopici cide saatlerce oyalandık. <gülüyor> Çalışkan öğrenci olmak kolay değil. Sen de üstüme gelme Haluk. Üstüne falan geldiğim yok canım. Yalnızca şaka yaptım. Ee, söyle bakalım canım. Ne yemek istiyor? Her zamanki gibi çikolatalı pasta. Olur. Ee, Garson Bey. Bize iki çikolatalı pasta getirir misiniz? ...bir şey kalmadı Canel. Yakında ...diplomanı alıp eczacı oluyorsun. O gün bir gelse dayanamıyorum artık Haluk. Bazen masanın başında çalışırken ...hafakanlar basıyor, bayılacak gibi oluyorum. Sinirlerim harap oldu. Boş ver. Biraz rahat ol. Öyle her şeye sinirlenme. Sınavsa sınav. Verdin, verdin. Veremedin ...Eylül'de verirsin. Ölüm yok ya sonunda. Ne yapayım? Elimde değil. Ailemi de çok özledim. Fırsat bulup bir türlü İzmir'e gidemedim. Onlar da gelmedi. <gülüyor> Büyüdün artık. Onlardan ayrı kalmaya alışmalısın. Hem Ankara yakın yer mi? Her an nasıl gelsin Ercan? Haklısın. Neyse unut şimdi bunları. Seni çok özledim. Kaç gündür görüşemedik. Fırsat mı var? Son günlerde okuldan yurda yurttan okula başka bir yer adım attığım yok. Valla bazen kalbimin sıkıştığını hissediyorum. Ne bileyim belki de ben fazla hassasım. Her şeyi sorun haline getiriyorum. Haklısın her şeyi fazla büyütüyorsun. Canan son zamanlardaki bu gergin halin dikkatini çekiyor. Sanki daha önce hiç sınava girmemiş gibisin. Üstelik derslerin de iyi. Niye bu kadar sinirlisin? Bu halin beni endişelendiriyor. Endişelendiriyor mu? Evet bu sinirli halin. Sonra boynundaki bu hafif şişlik de beni düşündürüyor. Belki de bana öyle geliyor. İzin versene bakayım. Geçen gün gözüme takılmıştı. Neler oluyor Haluk? Aa, yok yok bir şey yok Yalnızca bakıyorum Söylediğim gibi bu sinirli halin çarpıntıların canımı sıkıyor Bir doktor adayıyla çıkmanın sakıncaları Her hareketinin her davranışının altında bir şey yararlar Dilerim sen haklı çıkarsın Ama yine de yarın hastaneye bir uğra he? Hocamdan seni muayene etmesini isteyeceğim Öf, aman Haluk Amma büyüttün Kendimi bildim bileli benim boynum böyledir Şekli böyle senin yeni dikkatini çekmiş Hatır mı olduğunu mu düşünüyorsun Evet Benim branşım olmadığı için de bir şey söylemek istemiyorum Ama muayene olman da yarar var İstanbul'a içim rahat gitmek istiyorum Tamam mı İstanbul'a mı gidiyoruz Evet Annem beni çok özlemiş Akşam telefonda ağlıyordu Ben de bir iki günlüğüne gideyim de bizimkilerin gönülleri olsun dedim Hem ailemle konuşmak istediğim önemli bir konu var Öyle mi neyle ilgili Bizimle Artık ilişkimizi resmileştirmenin zamanı gelmedi mi sence? He? Bilmem ki. Daha önce annenlere bir şeyler çıtlatmış mıydın? Hayır. Bu onlar için tam bir sürpriz olacak. Şimdi bana söz ver. Yarın sabah mutlaka hastaneye geleceksin. Oldu mu? <gülüyor> sakin ki. ol Canan heyecanlanacak bir şey yok bir rahatsızlığın olup olmadığını anlamış olacağız Fena mı? işte geldik ee, iyi günler hocam İyi günler Haluk buyurun buyurun hocam tanıştırayım size sözünü ettiğim arkadaşım Canan <gülüyor> memnun oldum yavrum ben de efendim Canan lütfen şu koltuğa oturur musun seni iyice bir muayene edeyim evet bir bakalım Kendisini zorla getirdim hocam Hı? Doktordan korkan küçük çocuklar gibi Gelmemek için diretti <gülüyor> Sakın bana doktor fobin olduğunu söyleme Eczacan'ım ee, Eczacılık fakültesinde okuyordun değil mi? Evet e, son sınıftayım Bitti de sen ona <gülüyor> Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsin Evet Durum ne doktor Haluk yanıldı değil mi? Ee, Canan'ım Boynunda bir şişlik var benim parmaklarım bu konuda çok hassas Yani bende guatr mı var doktor bey? Ee, şimdi senden bazı testler isteyeceğim. Ancak onların sonucunu aldıktan sonra durumun hakkında kesin bir şey söyleyebilirim. Ee, hemen yaptırırız hocam. Hı. Ne oldu Canan? Daha ortada bir şey yok ki. Asma suratını. Ee, Canan, şimdilik senden tek istediğim bu meseleyi aklından çıkarman. Tahlillerin sonucunu alalım sonra konuşuruz. Olur mu? Olur doktor bey. Teşekkür ederim hocam. Laboratuvardan sonuçları alır almaz geliriz. İyi günler doktor bey. İyi günler. Gülümse bakayım biraz. Ne var canım Allah Allah. Ha, peki. <gülüyor> Şu işe bak. Üzülme hayatım. Erken fark ettiğimiz iyi oldu. Salih hoca bu işte bir numaradır. Onun tedavisiyle hiçbir şeyin kalmaz. İnşallah. Tam final zamanı bir bu eksikti. Birazdan öğreneceğiz Aa, Canım deminden beri bakıp duruyorsun Sen de doktor değil misin mutlaka bir şeyler anlamışsındır Yoksa kötü bir şeyler mi var Bunu da nereden çıkardın Canan Benim branşım değil Bu nedenle fikir yürütmek istemiyorum Salih hoca şimdi merakımızı giderir ee, İyi günler hocam Girebilir miyiz ha, ha, iyi günler e, tabii, tabii. Yürü. İyi günler doktor bey Merhaba Canan Hoş geldin. Ee, Laboratuvardan sonuçları aldık hocam buyurun Verin bakayım. E, siz de şöyle geçin oturun. Ayakta kalmayın. Evet. E, sen bunlara göz attın mı Haluk? Evet hocam. E, Canan'cığım bu raporlara göre senin boynundaki tiroid bezini mutlaka ameliyat etmemiz gerekiyor. Ameliyat mı? Evet yavrum. Belki ameliyattan sonra bir süre e, bir süre sana ...kemoterapi uygulamamız ve radyasyon vermemiz gerekebilir. Anlıyorum Salih Bey. Özür dilerim. İzninizle. Kanser değil mi hocam? Evet. Raporları görünce anladım. Fakat sizden duymadan inanmak istemedim. E, Canan'ı bir an önce ameliyata almalıyız. Şansı varmış ki sen çok geç olmadan fark etmişsin. Anlıyorum. İzninizle hocam. Canan'ı yalnız bırakmayayım. E, Haluk? Efendim hocam? E, Canan birden çok şaşırdı. Ameliyat olmak istemeyebilir. Sen onu kırmadan, korkutmadan e, bir an önce ikna etmeye bak. Peki hocam. Canan! Canan hayatım. Can. Canan lütfen ağlama. Birden ameliyat duyunca çok şaşırdığını anlıyorum ama... Ben... Haluk ben kanserim. Sen de bana telaşlanacak bir şey yok ağlama diyorsun. Bak bunu da daha önce... Beni kandırmaya çalışma Haluk. Ben cahil değilim. Sonrasında kemoterapi gerektirecek bir ameliyatın ne anlama geldiğini biliyorum. Canan. Neden her şey beni buluyor Neden? Yalvarırım böyle yapma. Neden ben? Aileme bunu nasıl söylerim? Perişan olurlar. Tam okul bitiyor, çalışma hayatına atılıyorum derken başıma gelenlere bak. <gülüyor> Babam eczacı olacağım için benimle ne kadar övünüyordu. Okulunu bitir İzmir'e dön sana bir eczane açacağım deyip duruyor. Yeter Canan yeter. Bu şekilde konuşmana izin gelemem. Günleri sayılı biri gibi laf ediyorsun. <gülüyor> Oysa sen de çok iyi biliyorsun ki erken teşhis edildiğinde tiroid kanserinde ölüm oranı çok çok azdır. Sil artık gözlerini. Baksana ağla ne hale geldiler. Şu anda neler hissettiğini anlayamadığımı sanma canım. Ama kendine böyle yıpratmana dayanamıyor. Sen çok mantıklı ve cesur birisin. Şimdi senden soğukkanlı hareket etmeni istiyorum. Hı? Merhaba Cana. Aa merhaba. Senin ne işin var burada Haluk? Bu saatte hastanede olman gerekmiyor mu? İzin aldım. Bugün nasılsın? Nasıl olmamı bekliyorsun? Hmm, kan çok havasız. Hadi gel bir yere gidelim oturur konuşuruz. He? Olmaz Haluk. Biraz sonra sınava gireceğim. Zaten canım da bir yere kıpırdamak istemiyor. Akşam hiç uyuyamadım. Bu durumu annemlere nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Dün gece bir ara hiçbir şey söylememeyi bile düşündüm. Olmaz öyle şey. Hemen anneleri ara. Bu sabah yine Salih Hoca ile konuştum. Bir iki gün içinde hastaneye yatmanı istiyorum. Sınavlar bitmeden ameliyat olamam Sınavların Haluk. Sınavların sırası mı şimdi? Sen bu işin ciddiyetini anlayamadın galiba Canan. Haluk bu sana saçma gelebilir ama... ...ben imtihanlarımı verip mezun olmak istiyorum. Belki de o diploma hiçbir işe yaramayacak Canan. ama... Canan! Peki. Peki en azından bir süre yaramayacak... Ameliyattan sonra kendimi toparlayıp okula dönmem çok zor olur biliyorum. Onun için bu işi bitirmek istiyorum, mezun olmak istiyorum. Bilemiyorum Canan, bilemiyorum. Salih Hoca bir an önce hastaneye yatmanı istiyorum. Gene de bir konuşalım ama. Yalnızca bir hafta. Dün gece uzun uzun düşündüm. Bu benim için çok önemli. Bekare. Salih Hoca sakınca görmezse senin istediğin gibi olsun. Hem bu arada anneler de gelir. Onlara nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Perişan olacaklar. Sen İstanbul'a ne zaman gidiyorsun? Gitmiyorum. Neden? Vazgeçtim. Bu durumda seni bırakmak istemiyorum. Haluk ben iyiyim. Zaten bu hafta sınavlarım var. Bana faydan olmaz. Sen git aileni gör. Olmaz öyle şey. Gitmem şart değil. Zaten akşam telefon edip gelemeyeceğimi haber verdim bile. Neden kalktın yavrum? Sıkıldım anne. Nasılsa ameliyattan sonra bol bol yatacağım. Daha şimdiden kendimi yatağa bağlamak istemiyorum. Sen bilirsin. Haluk çok iyi bir genç. Öyledir. Ya çok da kibar. Akşam beni halanlara kadar götürmesine hiç gerek yoktu. Biz Ankara'nın yabancısı değiliz ki. E, ne yapayım baba içinden öyle gelmiş. Canan? Eee... <gülüyor> Haluk'la nasıl bir arkadaşlığınız var? Yani ilişkiniz ciddi mi? Evlenecek kadar ciddi yani. Ya. Bizimse hiçbir şeyden haberimiz yok. İzmir'e dönünce size söyleyecektim baba. Haluk da geçenlerde ailesiyle konuşmak için İstanbul'a gitmeye karar vermişti. Bu hastalık işe çıkınca gidemedi. Günaydın. Rahatsız etmem mi? Günaydın. O nasıl söz Haluk Günaydın. gelsene. Nasılsınız efendim? Dün gece burada iyi uyuyabildiniz mi? Sağ ol evladım çok rahat uyudum. Kendini nasıl hissediyorsun Canan? Akşam iyi uyudun mu? Evet mışıl mışıl uyudum. Herhalde yatmadan önce verdiğin o ilaç sayesinde. Evet sakinleşip uyuman için gerekliydi. Ama şimdi çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da çok açım. Açlıktan karnım ağrıyor. <gülüyor> Biliyorum canım ama elimden hiçbir şey gelmez. Akşam yemeği de vermemişler. Efendim ameliyat öncesi hastaya akşam yemeği verilmiyor. Hiçbir şey yememeleri gerekiyor. Hei. <gülüyor> Vakit geldi Canan. Şimdi seni ameliyathaneye indireceğiz. Hadi kızım. Allah yardımcın olsun. Kızım senin için duacıyız yavrum. G gitmek istemiyorum. Vazgeçtim. Ameliyat olmak istemiyorum. Canan, Canan sakin Tansiyonun çıkarsa seni ameliyata alırız. Canan. Annen babana bir baksana. Seni böyle gördükçe perişan oluyorlar. Onlara daha fazla işkence çektik mi? Hadi bizi bekliyorlar. Tamam geçtim. Şimdi kendimi toparladım. <gülüyor> i̇şte gidiyorum. Lütfen benim için dua edin. İhtiyacım olacak. Tabii tabii. Canan. Hoşçakalın. <gülüyor> Lütfen efendim siz burada kalın. Siz daha fazla heyecanlanırsınız. Peki oğlum peki. peki. Biz burada bekleriz. Peki. Onu ameliyata aldıklarında ben hemen yanınıza geleceğim. Haluk. Efendim canım. Ne olur elimi tut. Beni yalnız bırakma. Tabii canım. Sen hiç merak etme. Haluk durumum ne zaman belli olur? Kemoterapiye ya da şu A tedavisine gerek olup olmadığı ameliyatta belli olur mu? Bunu ancak patolojiden gelecek rapordan sonra anlayabiliriz canım. E, bu da biraz zaman alır. Canım. Merhaba Haluk Nasılsın bu sabah Nasıl olmamı bekliyorsun moralim çok bozuk Tam ameliyat oldum iyileştim derken Hastaneye yatmam herhalde ben iyi olamayacağım Tabii ki olacaksın Beni tekrar ne zaman ameliyata alacaklar Doktor bana bir şey söylemedi Tam gününü bilemiyorum Fakat bu hafta içinde olursun sanıyorum Az önce annem telefon etti Onlar da periyan oldular Bu bölüme girmeleri yasak olduğu için Gelemiyorlardı Telefonda ben iyiyim. Siz beni merak etmeyin dedimse de boşuna. <gülüyor> Biliyorum canım. Ah, aklıma gelmişken geçen gün yolda sınıf arkadaşını Hale'ye rastladım. Sana çok selam söyledi. Teşekkür ederim. Neler yapıyormuş? İş arıyormuş. Hale'nin senin rahatsızlığından haberi yoktu. En yakın arkadaşına söyleyeceğini ummuştum. Söylemedim. Birinin bana acımasından nefret ederim. Arkadaşlarımın yüzünde de o acıklı bakışları görmeye tahammül edemezdim. Anlıyorum. <gülüyor> Alo bir dakika burada. Haluk seni arıyorlar. Efendim. A, tamam hemen geliyorum. Canan beni servisten çağırıyorlar. E, tabii sen işte Az sonra döneceğim. Beni merak etme. Koridorda kimseler yok. Bütün odaların kapıları kapalı. Servisin kapısından bir bakayım dışarıda neler oluyor. Çabuk, çabuk içeri gir, çabuk. Dışarı çıkamazsın. E, yalnızca kapıdan bakmak istedim, bağırmanıza gerek yok. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hastalara böyle davranma hakkını sana kim verdi? Şey, doktor bey, affedersiniz. Canan, özür, e, gel hayatım, gel. gel. Bıktım artık hanım. Anlıyor musun, bıktım. Dayanamıyorum artık. Neden bütün bunlar benim başıma geldi... Neden? Neden ben de herkes gibi gençliğimin ve diplomamın tadını çıkaramıyorum? Canan. Ben hastane köşelerinde gün dolduruyorum. Canan tamam bu kadar yeter. Biliyorum sinirlerin zayıf ama kendini topla. Ayrıca öyle gün dolduruyorum zaman tüketiyorum gibi lafları senden duymak istemediğimi söylemiştim. Haluk bana doğruyu söyle gerçekten iyileşeceğime inanıyor musun? Canan yine başlama tabii ki. Hep böyle diyorsun Haluk. İlk ameliyatımdan önce de böyle demiştin. Haluk seni öyle özledim ki Ben de seni canım Seni çok iyi gördüm kendini toparlamışsın Evet dört seri ameliyat geçirmiş biri olarak Hiç fena sayılma Hı -hı. Ah, Bu bir yıl boyunca çektiklerimi nasıl unutacağım Kafamdan nasıl silip atacağım bilemiyorum Ay canan Salih Hoca sen hastaneden taburcu olurken Ne dedi unuttun mu Bunlara aklından çıkar Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam et Dedi mi demedi Dedi bir şeyimin kalmadığını da söyledi Bir inanabilsem Sanki tekrar hastalanıp ameliyat olacakmışım gibi geliyor. İşte bu fikir benim bütün sinirlerimi altüst ediyor. İnan kontrole gitmeye bile korkuyorum. Boynumdaki iz de bana her aynaya bakışımda o günleri hatırlatıyor. Hepsi geçti Canan. Artık hiçbir şeyden korkmanı istemiyorum. Sana bütün bu olanları unutturacağım İzmir'e neden geldiğimi biliyor musun? Beni özlediğin için. Yoksa başka bir nedeni mi var? Evet. Evet. Seni çok özlediğim ve senden daha fazla ayrı kalamayacağım için. Seninle bir an önce evlenmek istiyorum Canan. <gülüyor> Tabii ya, şaşırmak da haklısın. Böyle damdan düşer gibi evlenme teklifi yapılmaz ki. Benimle evlenir misin Canan? Yaşamını benimle paylaşır mısın? Haluk. Yalnız karar vermeden önce bilmen gereken bir şey var. Nedir o? Dün kurağı çektim. Demek mecburi hizmet için gideceğin yer belli oldu. Hadi söylesene, neresi? Erzurum. Erzurum mu? Hı hı. Çok uzakmış. Gelmek istemezsen sana kırılmam. Kalın evet. senden ayrı kalmak. Ayda yılda bir kere görüşmek çok zor olacak. Haluk, yaşayacağımız yerin Erzurum ya da Ankara olması... ...benim için hiç önemli değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O halde evet de. B bilmiyorum... Tabii ki evet demek isterim fakat ben... Evet sen? Ben seni düşünüyorum. Hastalığımdan sonra artık... ...gerçekten benimle evlenmek isteyebileceğine inanamıyorum. Can ya sen neler düşünüyorsun böyle? E, tabii ya ben bile boynumdaki ameliyat izini gördükçe bir tuhaf oluyor. Ben onu görmüyorum bile alt tarafı bir dikiş izi. Biliyorum ama ben onu görmemek için mümkün olduğu kadar... ...kapalı giysiler giymeye özen gösteriyorum. Anlıyorum anlıyorum. Beni yanlış anlama. Seninle evlenmeyi tabii ki her şeyden çok isterim. O halde evet de. Ve beni bu tür sözlerle de daha fazla üzme. Evet. Tabii ki evet. Haluk. Seni çok seviyorum. Öyle iyi bir insansın ki. Ben de seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. <gülüyor> Unutmam. Ailene benimle evlenmek istediğini söyledin mi? Hayır henüz söylemedim. Önce senin cevabını öğrenmek istedim. Onlarla konuşmak için bu akşam İstanbul'a gideceğim. Bakalım nasıl karşılayacaklar Ne demek nasıl karşılayacaklar Tabii ki çok sevinecekler Seni ne kadar sevdiğimi biliyorlar Senden o kadar çok bahsettim ki seni tanıyor gibiler Ben de onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum Çok yakında tanışacaksınız Hadi bize gidelim Annemle babam seni karşılarında görünce Kim bilir ne kadar sevinirler Biliyor musun ikisi de sana hayran. Ben hastanedeyken onlara gösterdiğin ilgiden çok memnun kalmışlar. Ne efendi bir genç deyip duruyorlar. <gülüyor> Müstakbel damatları hakkında iyi şeyler düşündüklerine sevindim. Hadi eve gidelim. Onlara bir an önce evleneceğimizi söylemek için sabırsızlanıyorum. E, Canan bir dakika hayatım. Bence benim şimdi size gelmem uygun olmalısın. Neden? Çünkü bu konuyu ailenle senin konuşmanın daha iyi olacağını inanıyorum. İlk anda ailelerin tepkileri farklı olabiliyor. ...benim orada bulunmamdan rahatsız olabilirler. Ayrıca iki saat sonra İstanbul'a uçuyorum. <gülüyor> Biliyorsun benim de ailemle konuşacaklarım var. Eline sağlık anne... Çayında, kekinde çok mutsuz olmuş. Ah, afiyet olsun oğlum. Ah yavrum, ah Haluk, nasıl da gözümde tütüyordun. Ne iyi ettin de geldin. Bu sefer kendini iyice özlettin. Öyle oldu anne. Alışın, alışın. Her durumda çalışmaya başlayınca daha da seyrek geleceğim. Ya ya ya, ona da üzülüyorum. Bir başına ne yaparsın oralarda? O soğuk memlekette kendine nasıl bakarsın? Ay vallahi hep seni düşünüyorum. Ama yaptın anneciğim. Ben yalnız yaşamaya alışıp. Üstelik Erzurum'a yalnız gitmiyorum. Hmm, kiminle gidiyorsun? Karımla. Aa, karınla mı? Hı -hı. Ne o? Yoksa evlenmeye mi karar verdin? Evet. Aa, kiminle? Kiminle olacak anne. Tabii ki Canan'la. Canan'la mı? Fakat oğlum o kız hasta. Hastaydı. Peki hastaydı. Fakat %100 iyileşti mi yani? O kadar ameliyat, tedavi onda muhakkak bir araz bırakmıştır. Anne sen mi? Doktorsun yoksa ben mi? İnan bana Canan'la evlenmende hiçbir sakınca yok. Ay acele ne oğlum? Mecburi hizmetin, askerliğin bizsin. Ondan sonra evlenmeyi düşünürsün. Hem o zamana kadar da kılacağız kendini biraz daha toparlar. Biz kararımızı verdik anneciğim. En kısa zamanda evleneceğiz. Eline sağlık hanım. Bu akşam da her zamanki gibi nefis yemekler hazırlamışsın. Gerçekten öyle canım annem benim. <gülüyor> öyle çok yedim ki yerimden kıpırdayamıyorum. Aman maşallah kaç zamandır böyle iştahlı yemek yediğini görmemiştim. Ee, canan e, bu akşam sende bir başkalık var. Çok neşelisin. Hayrola? Eee şey baba. ne <gülüyor> ee, oldu yavrum söylesene. Evet. Bir gün içinde yeniden o eski neşeli Canan oldun. <gülüyor> aman aman aman dilimi ısırayım. Hmm. Nazarım diyecek diye çok korkuyorum Aman anne. Ne yapayım kızım her şeyden korkar olduk ee, Size güzel bir haberim var Evleniyorum ya. Aa, Ne o yoksa sevinmediniz mi? Aa, sevinmez olur muyuz yavrum Tabii ki sevindik ee, Üstelik Haluk da çok iyi bir delikanlı Sen hastanedeyken onunla az mı dert ortaklığı yaptık değil mi bey? Ee, e, öyle orası öyle Öyle çok efendi saygılı bir genç fakat... <gülüyor> fakat yavrum e, sen daha yeni iyileştin. Bana kalırsa birkaç yıl daha evliliği düşünmemelisin sen. E, biraz daha kendini toparla şöyle e, sonra. Ben iyiyim üzerime bu kadar düşmeyin. Siz böyle davrandıkça kendimi hasta gibi hissediyorum. O günler artık geride kaldı. Ben unuttum. Artık yaşıtlarım gibi mutlu olmak istiyorum. Ayrıca bilmeniz gereken bir şey daha var. Nedir o? Haluk mecburi hizmetini Erzurum'da yapacak. Yani bir... Yani siz Erzurum'da oturacaksınız öyle mi? Evet ne var bunda? Bey bir şey söylesene. Bizim kız aklını yitirdi. Ne söyleyeyim? He? Canan'ım yavrum sen daha yeni iyileştin. O soğuk uzak yerde ne yaparsın? Sen İzmir'in havasına alışıksın. Sonra yakın yer değil ki her an gidip geleyim. Bunun karı var kışı var. Ya, düşünün Aynı kızım. Eh, bu benim hayatım ve ben kararımı verdim. Lütfen beni Haluk'la evlendirme fikrinden vazgeçirmeye çalışmayın. Çünkü başaramazsınız. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kardan adama dönmüşsün. Hemen pasonu çıkarıp kaloriferin yanına geç. Erzurum'a geleli beş ay oldu ama bu soğuğa bir türlü alışamadım. Ben de. Nefes aldıkça sanki soğuk ciğerlerimi işliyor. Ooo masayı hazırlamışsın Canan. Hadi hemen yemek yiyelim. Öyle açım ki. E tabi sen masaya geç ben çorbayı getiriyorum. Hmm, çorba <gülüyor> nefis kokuyor. Bu soğukta da çorba iyi gidiyor ya. Haluk sen çok yorgun görünüyorsun Öyleyim Öğleden sonra dünyaya gelen ikizler beni hep iyi uğraştırdı Sen neler yaptın Hiç Her zamanki gibi yemek yaptım Ev topladım ve bol bol kitap okudum Ne yapayım Çok canım sıkılıyor Ben de bir şeyler yapmak istiyorum Haluk Düşünüyorum da Ne düşünüyorsun Orhan'ın teklifini. Canan, bu konuyu konuşmuştuk. Bütün gün eczanede çalışmak seni yorar, halsiz düşersin. Evde otururken her şeyi yapabilirim sanıyorsun. Çalışmak sana kolay geliyor. Çok yorucu bir iş değil ki. Zaten dükkanda kalfa var. Orhan yalnızca kardeşi askerden dönene kadar eczaneyi idare edecek güvenilir birini arıyor. Ekmeği uzatır mısın? tabii. Teşekkür ederim. Canan, evet. bu demektir ki sen bütün gün o dükkana bağlı kalacaksın. Kendinde bu gücü görüyor musun? Bir kere söz verdin mi vazgeçmek olmaz. Vazgeçmem Haluk. İnan bana kendimi iyi hissediyorum. Evde oturacağım, orada otururum. Mesleğimi çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Hem böylelikle diplomamı değerlendirmiş olacağım. Ne diyeyim sen bilirsin kararını vermişsin. Ben hayır desem mutsuz olacaksın. <gülüyor> Kabul ettiğin için sağ ol canım. Beni çok mutlu ettin. Yarın hastanede Orhan'ı bir göreyim. Bak ona neler yapacağım. Bu işi senin aklına sokan o <gülüyor> Aluk sakın yapma Ama ne olur yarın Orhan'a söyle de kardeşine haber versin Başka biriyle anlaşmadan kendini görüşmek istiyorum Olur Ya Yanlış anlama şikayet etmiyorum Haluk Altı aydır çalışıyorum şimdiye kadar hiç akındığımı duydun mu İnan bana çalışmaktan büyük zevk alıyorum Bu halsizliğimin başka bir nedeni olabilir Nasıl bir neden Haluk Neler oluyor Canan yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi var Evet Bir bebeğimiz olacak Haluk ne? Bir buçuk aylık hamileyim Hamile evet. misin ...sevineceğini ummuştum. Sevindim tabii. Emin misin? Evet. Orhan bir buçuk aylık hamile olduğumu söyledi. Peki neden benim haberim yok? Ondan söylememesini ben rica ettim. Sana sürpriz yapmak istiyordum. Emin olmadan duymanı istemedim. Ama Canan... ...sağlığın açısından bu konuyu bir süre daha düşünmemeyi kararlaştırmıştık. En azından ben öyle sanıyordum. <gülüyor> Ama ben çok mutluyum Haluk. Çocukları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun... ...senin de çocukları çok sevdiğini biliyorum... ...bu haberi daha farklı karşılayacağını ummuştum... ...sana tabii ki baba olacağım için çok mutluyum... ...ben yalnızca seni düşünerek acele etmeyelim diyordum... ...söz veriyorum kendime çok dikkat edeceğim... ...sen ne dersen harfi harfine uyacağım. ...peki işin ne olacak... ...hemen bırakmayı düşünmüyorum Haluk... ...hamileliğim biraz daha ilerleyince tabii ki çalışmayacağım... ...zaten yakında Orhan'ın kardeşi de askerden dönüyor... Yani verdiğim sözden dönmüş olmayacağım. Biliyor musun Haluk? O küçük dükkanı çok seviyorum. Orada kendimi çok mutlu hissediyorum. Düşüncelerimden sıyrılıyorum. O eczaneye bu kadar bağlanacağım... ...hiç aklıma gelmezdi. E, her şeyi bir anda elde edemezsin. Fedakarlık yapmak zorundasın. Hayır. Hatta yarın Orhan'la konuşayım. Kardeşi dönene kadar geçici olarak birini bulalım. He? Olmaz. E, en az bir ay daha çalışabilirim. Şimdi birden ayrılırsam boşlukta kalmış gibi olacağım. İzin verdi bu fikre biraz alışayım. Haluk o eczanede insanlara gerçekten yardımcı olabiliyorum. Özellikle kadınlara. Hemen hemen bütün müşterilerim kadın. Kadın olmam onları rahatlatıyor. Bana sorunlarını açıyorlar. Çok utangaçlar. İnanır mısın Kalfa'dan doğum kontrol hapı isteyemiyorlar. <gülüyor> Anlıyorum. Ayrıca çoğunun maddi durumu da iyi değil. Çocukları hastalandığında danışacak bir konuları olduğunda soluğu hemen eczanede alıyorlar. <gülüyor> Biliyor musun bana eczacı bey diyenler bile var. Özellikle erkekler. Kadın olmama öyle yadırgıyorlar ki anlatamam. <gülüyor> Çalışmanın sana moral olarak iyi geldiğini farkındayım. Hı -hı. Evet yanıldığımı kabul ediyorum. Çok hoşuna gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hem de çok. <gülüyor> Yarın hemen bizimkilere arayıp onlara müjdeyi vermeyiz. Evet özellikle annemin sevinçten çılgına döneceğine eminim. Anneanne olmak için yıllardır büyük bir özlemle beklediğini biliyorum. Ancak babam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Dede olmak fikrini kolay kolay alışabileceğini sanmıyorum. Dede olmakla yaşlılığı hep aynı kefeye koyar. Ee bu fikre alışmaya başlasa iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Baba olacağın için gerçekten sevindin değil mi Haluk? Şüphen mi var? İnan bana ben de evimizde bir bebek olmasını, bir yavrumuz olmasını çok istiyorum. Seni düşündüğüm için bir an tereddüt ettim. Hamilelik sandığın kadar kolay bir olay değil canım. Birden öyle tepki gösterdiğim için özür dilerim. Yanlış bir şey düşünmeni asla istemem. Bu beni çok üzer. Bana inanıyorsun değil mi? Evet hayatım. Sana inanıyorum. sen bırak ben toplarım. Olur mu anne? Zaten elimi hiçbir şeye sürdürmüyorsun. İzin ver de masayı toplayayım. Olmaz ben yaparım. Bugün yarın doğuracaksın. Kendini yormanı istemiyorum. Anne nasıl yorulabilirim? Bütün işleri sen yapıyorsun. E, bu da beni çok üzüyor. Geldiğinden beri bir saniye boş durmadın. <gülüyor> çok yoruluyoruz. Ne yorgunluğu. Ben severek yapıyorum. Hadi sen şimdi sözümü dinle de biraz dinlen. Neredeyse Haluk gelecek yürüyüşe çıkacaksınız. <gülüyor> Her akşam aynı yolları aşınlamaktan bıktım. Ne yapalım yavrum? Haluk doğumun kolay olabilmesi için yürümen gerektiğini söylüyor. Biliyorum ama ona da acıyorum. Yorgun argın gelip bir de beni yürüyüşe çıkarıyor. Baksana bu saat oldu ortalarda yok. A a Can Canan ne oldu? Anne. Ne oldu kızım? Ha anne. Ben sancılanıyorum galiba. Aman Allah, Allah. Gel şöyle. <gülüyor> <Haluk> da nerede <gülüyor> kaldı? Hemen hastaneye telefon edeyim. <gülüyor> Ne zaman başladı? Niye bana hemen haber vermedin? Az önce başladı Haluk. Şu an yok. Kesildi. Tamam, tamam tamam sakın korkma canım daha zamanım var. <gülüyor> ben hemen gidip bir araba bulayım. Hastaneye gidelim tamam <gülüyor> Yavaş yavaş. Ah. Aluk çok korkuyorum, tamam, çok sancım var. Tamam, sakın korkma, bana güvenmiyor musun? Şimdi seni yavaş yavaş aşağı indireceğim. Orada hastaneye gideceğiz. Orhan bizi orada bekliyor. Aluk fikrimi değiştirdim. Ha? Doğum yanımda yanımda olmanı istiyorum. Lütfen beni orada yalnız bırakma. Tamam tamam, tamam. tabii canım tabii sen merak etme. Hadi şimdi dikkatlice merdivenleri in. dagarite ah! Ebeğimiz şimdi geliyor. Hadi canım. Hadi Hadi. Hadi kayalet. Hadi. Hadi şimdi gazet. gazet. Alo. Hadi. Alo. Ne yapamaza Tamam, tamam şimdi, dur, dur, dur, hayatım, dur. Tamam. Orhan Bir oğlumuz oldu Canımız doğdu Baba oldum Orhan Orhan baba oldum baba Ne kadar soğuk. içim ürperdi. Oysa ben buraya gelirken İzmir'de baharlar açmıştı. Erzurum'un havasına ben de çok zor alıştım anne. Ne iyi ettin de geldin anneciğim. Sizleri çok özledim. Keşke babam da gelebilseydi. İş yerinden izin alamadı. Gel şuraya biraz oturalım. İyi olur. Biraz dininiriz. Oh, ne oldu can <gülüyor> ne oldu yavrum arabanda oturmaktan mı sıkıldın gel bakayım gel anneannene gel kucağıma alayım seni benim canım, nasıl benim. can büyümüş mü anneannesi büyümüş aslan gibi olmuş benim oğlum oh, canım yavrum benim zaman ne kadar çabuk geçiyor doğduğu gün daha dün gibiydi oysa bir yaşını geçti bile öyle canan senin canını sıkan bir şey var Yoo, bunu nereden çıkardın anne? Hadi hadi, ne oluyor anlat bakalım bana. Sakın inkar etmeye kalkma. Bilirsin, her şeyi gözlerinden anlarım. Keyfin yok senin. Nasıl olsun anne? Ya yavrumun bir şeyi varsa? Ya etkilenmişsin? Aa, bu da ne demek? Neden etkilenecek? Neler oluyor Canan? Benden neler gizliyorsunuz? <gülüyor> Biliyorsun iki yılda bir Ankara'ya kontrole gitmem gerekiyor. Eee? Haluk beni ameliyat eden hocasıyla konuşup randevu almış. Doktor bebeğimiz olduğunu öğrenince mutlaka onu da görmek istediğini söylemiş. Eminim bir şeylerden şüpheleniyor. Oh, canan neden hemen en kötüyü düşünüyorsun? Baksana sen benim oğluma. maşallah var. Doktor Can'ı şimdiye kadar hiç görmedi ki. Onu görüp kontrol etmek istemesi en doğal şey. Kontrole en son hamile kalmadan önce gitmiştin değil mi? Evet. Doktorun haklı öyleyse baksana. Her ihtimali göz önüne alarak ikinizin durumunu da görmek istiyor. İnşallah öyledir. Bu çocuğu ben çok istedim. Haluk biraz daha beklememizden yanaydı. Onun için yavrumda bir şey çıkarsa mahvolurum. Vicdan azabından kurtulamam. Aman Allah'ım. <gülüyor> Haluk bu duruma ne diyor? Canın %90 bir şey olmadığını söylüyor. Doktor benim aldığım radyasyonun bebekte bir etkin yapıp yapmadığını kontrol edecekmiş. <gülüyor> Bilemiyorum anne. Kaç getirdir gözüme uyku girmiyor. Ya kötü bir haber alırsın? Ya Ankara'ya gitmekten çok korkuyorum. Baksana sen benim torunumun bakışlarına cin gibi maşallah. Bir şey yok onun. Bir an önce Ankara'ya gidin de içiniz rahatlasın. Bu kabustan kurtulun. İnşallah kurtuluruz. Ne zaman gidiyorsun? Üç gün sonra. Evet çocuklar... ...hiç merak etmeyin... yavrunuzun bir şey yok... Allah'ım sana çok şükür... Dur oğlum dur dur düşeceksin... <gülüyor> Bak sonra siz <ona> cin gibi... <gülüyor> ...hiç hasta hali var mı yaramaz da... ...buranın altın üstüne getirdin... <gülüyor> Sağ olun doktor... ...bizi nasıl rahatlattınız bilemezsiniz... ...sanki bir kabustan uyanmış gibi... Ee, şimdi sıra sana geldi Canan... ...biliyorsun... ...sana her zamanki gibi ilaç vereceğiz... ...ertesi günde kontrollerini yapacağız... Biliyorum doktor. Yalnız bir iki gün candan mümkün olduğu kadar uzak duracaksın. Onu kucağına falan alma ki ilaçtan etkilenmesin. Peki doktor. Gerçi çok az bir doz vereceğiz ama can daha çok küçük etkilenebilir. Hocam o halde biz canı kayınvaldeme bırakıp gelelim. canına öyle ilaç verirsin. Şimdi annesinden ayrılmak istemez ağlar. Nasıl isterseniz. Hoşçakalın doktor. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok kolay. Tabii ki Can'a ve kendine iyi bakarak. Şimdilik hoşçakalın hocam. Güle güle. Can gel olsun. Gel babanın kucağına gel bakalım. Hop. Annen iyi ki bizimle Ankara'ya gelmek için ısrar etmiş. Yoksa ben Can'la nasıl başa çıkardım? Onları halamlara götürelim. Annem otel odasında çocukla uğraşamaz. Hem Can beni gördükçe huysuzlanıp kucağıma gelmek istiyor. Evet isen. evet iyi fikir. Aluk çok mutluyum. Kaç yıldır ilk defa tam anlamıyla mutlu olduğumu hissediyorum. Ben de can. Can hı, hı? Gömleğinin yakasını açmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Gibi Yaşamak adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Feyzan Şekercioğlu. Yöneten Erdoğan Gemicioğlu. Efektör Korkmaz Çakar.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 Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.